Evet 29. sure 48. 48. ayet. Şimdi bak diyor ki Allahü Teala ve me kunte tetlu min kablihi min kitabin. Bundan önce sen bir kitap okumuş değilsin.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 فَلَا تَنْسَى Senin zihninde bu ayetleri toparlayacağız, sen unutmayacaksın diyor. Sen unutmayacaksın. Demek ki o Rasulullah sallallahu aleyhi ve selleme gelen ayetlerin tamamı Rasulullah'ın zihninde toparlanmış oluyor, ona okutulmuş oluyor, unutmayacak şekilde. Öyle olması lazım çünkü Allah'ın Rasulü.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 bu Hakullim va semvati ve gaybe illallah lalim Eğer o şey söylendiği gibi geleceğe tahsis edecek olsa bilmeyecek olur olmaz yani hem bu hem şimdi hem sonrasını bu ama şimdiden öncesini ifade etmez la <gülüyor> onun için ne diyor vela <gülüyor> takuttlu sen şimdi yazmıyorsun yazmıyorsun yazmayacaksın da demektir onu yeminke elinle